Yasin Suresi Mekke devrenin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin vel Kur'an'il Hakim Ya Hikmetli Kur'an'a andolsun İnne kele mine'l murselin ala siratin mustakim Sen elbette gönderilen resullerdensin Doğru yolu üzerindesin Dâzîle'l-azîzür rahîm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 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَانُوا لَهُمْ مُسَاوِيًا حَوَارَدْنَ أَنَّهُمْ حَوَارَدْنَ أَنَّهُمْ حَوَارَدْنَ أَنَّهُمْ حَوَارَدْنَ أَنَّهُمْ حَوَارَدْنَ أَنَّهُمْ حَوَارَدْنَ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 وَضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ الْمُرْسَلُونَ Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّذْنَا بِثَالِثٍ Evet, iki Resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü Resul'le. Dediler hep birden, biz Allah'ın elçileriyiz size. قَالُوا <gülüyor> مَا dedi ki Doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok Siz de bizim gibi bir beşersiniz Evet evet Siz sadece yalancısınız قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا Resuller dediler, elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz. <gülüyor> Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. Altyazı M.K. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Ahani dedi ki, Uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı acı bir azap size dokundururuz. قَالُوا <gülüyor> طَائِرُكُمْ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 وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hem ne olmuş ki bana, neden takmayayım beni yaratana, hem sizlerin de dönüşü olacak ona. اَا اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِي يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللّٰةُ غْنِعَنْ شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِ عَنِّي Hiç ondan başka Tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlardı. da. اِنِّي O durumda ben, belli bir sapıklıkta olurum. Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun. قِيلَ Ona, buyur cennete gir denildi. O ise halkını hatırlayarak, ah halkım bir bilseydi. Kâle <gülüyor> yâleyte Ah bir bilseler Rabbimin beni affettiğini beni ikramlara gargettiğini ve mâ enzelnâ onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi. Orduyan el-Uzum, bir tek ses yeter, bir de bakmışsınız, sönük kalmışlar. ''Yâ hasraten alel min illa kanu bihi Yazıklar olsun okullara ki, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. ''Elem yaraw kem ahletnâ qablehum minel qurûni ennehum ileyhim la yerciûn.'' Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. Delil مِنْهَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Delir mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hanbeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ Orada üzüm bağları ve vurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi Onlar min <Sessizlik> min <Sessizlik> <Sessizlik> Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan Münezzehtir, yücedir. Onlara bir delilde gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler. وَالشَّمْسُ تَجْرِينِ مُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَٰلِكَ Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte. Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet, Eski hurma salkımının çöpü gibi, kuru, sarı, kaviste bir hale gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar durur. Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır. Biz onlar için, gemiye benzer daha nice binekler yaratırız. وَاِنَّ فَلَا لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet, ve onları bir vadeye kadar yaşatma iradenizle hayatta kalabilirler. <gülüyor> Onlara ne zaman, önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edilmeye müstehak olun, denilse yüz çevirirler. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kafirler müminlere şöyle derler: Size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz? Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkman ne zaman? Onların beklediği, Sadece bir ses Çekişip dururlarken Kendilerini çarpacak bir ses İşte o zaman Ne vasiyette bulunabilir Ne de evlerine dönebilirler Sûr'a sure üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp, Rabze'nin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler. Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez. <gülüyor> Ama bugün cennetlikler, zevk ve eğlence içindedirler. Hem kendileri, hem eşleri, Gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar. Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı, istedikleri her şey onlara. سَلَامٌ Rabbi Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. Fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler. ya bani mubin Ey Adem'in evlatları size emretmemiş miydim şeytana tapmayın sakın çünkü o size aşikar düşman وَاَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Lakin bana tapın, işte sırat müstakim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ O içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? <gülüyor> i̇şte tehdit edildiğiniz cehennem. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. اليوم Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder. Kendi yaptıklarına. وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطُ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا Eğer dileseydik, Gözlerini dümdüz, silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin tercih yüz ederdik artık ne ileriye devam edebilir ne de geriye dönüş yapabilirlerdi onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters yüz ederiz hala akıllanmazlar mı <gülüyor> Biz Resule Kur'an öğrettik. Şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. <gülüyor> Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece, İlahi hüküm kafirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için davarlar yarattıkta onlara malik bulunuyorlar. وَذَلَّلْنَا Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler. Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hâlâ şükretmezler mi? Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki, yardıma nail olacaklar. O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar, onlar için hazırlanmış askerler. <gülüyor> o halde, ey Resûlüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da, sen hiç tasalanma. اَوَلَمْ <gülüyor> يَرَ İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize. Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek, diye. قُلْ De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ O'dur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır. Siz de onu tutuşturup durursunuz. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ biqadirin alâ yakhluqa mitlehum Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak odur. Alim odur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen odur. İnnemâ emruhu idâ bir şeyi dilediğinde, onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen olu verir. Subhan Allâh, Lâdhî biyâdhî o zat ki. Her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.